Ağzudullah min Şeytanı Rjeem. Bismillahi R-Rahman R-Rahim. ala Rasulina Muhammedin ve ala Alehi ve ashabhi ve atbaahi ejmāgin. ve la bil Amin. Muhterem Müslümanlar, muhterem kardeşlerim ve muhtereme bacılarım. Adi bin Hatem radiyallahu bir hadis-i şerif rivayet ediyor. Efendimiz bir gün diyor Hazreti Adi radiyallahu şöyle buyurdu mecliste ashabıyla otururken ittekun nar ateşten korunun cehennemden sakının cehennem azabından korunun diye buyurdu etrafındakilerine ashabına diyor ki ravi sanki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem karşısında ateş var yanan ve o yanan ateşten birisi nasıl sakınırsa öyle bir haldeydi öyle bir tavır vardı yüzünde hal ve hareketlerinde sonra yine buyurdu İttakun Cehennemden sakının, ateşten korunun. Ve yüzünü azaptan, ateşten birisi nasıl çevirirse o şekilde yüzünü çevirdi. Biz anladık ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cehennemi görüyor. Cehennemi seyrediyor. Öyle zannettik diyor. Hazreti Adi radıyallahu anh. Sonra... Şöyle tamamladı sözünü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. اِتَّقُنَّرْ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَتٍ Yarım hurmayla dahi olsa aman ha ey Müslümanlar kendinizi cehennem ateşinden koruyun. Sakının azaptan nardan buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. فَمَنْ لَمْ Onu da bulamayan varsa aranızda yani yarım hurma dahi bulamayan varsa ''Fe bir kelimetin, dayyibetin, güzel bir de kendisini cehennem azabından korusun.'' dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. ''Uritunlar, bana cehennem gösterildi.'' diyor Resulullah aleyhissalatü vesselam. ''Acaba kaç kere gördü? Miraçta gözleriyle gördü, rüyada, ilham ile, değişik vahiy kanallarıyla, yollarıyla nasıl gördü? Ne kadar gördü acaba? Allahu alem.'' İşte bir defasında buharide geçiyor. Bana cehennem gösterildi diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bana o gün gösterildiği kadar hiçbir defa dehşetli, şiddetli, korkunç bir manzara görmedim diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhterem kardeşlerim. Bu buna benzer ortamlarda, oturumlarda, Meclislerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabını kendisinden sonra gelecek olan onu görmedikleri halde görüyormuş gibi iman eden Allah'a kul olmaya çalışan Resulullah'a ümmet olmaya çalışan Müslümanları uyarıyor. Bu hadis-i şeriflerle bu ifadelerle ey Müslümanlar cehennem azabından korunun sakının onun azabı öyle şiddetli bir şey ki işte bana bugün gösterildi öyle bir şey, öyle bir manzara görmedim diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. <gülüyor> Siz de görseydiniz eğer artık gülemezdiniz, ağlardınız. Benim bildiklerimi bilseydiniz, gördüklerimi görseydiniz öyle davranırdınız diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Muhterem kardeşlerim. Ashabı onu ciddi alıyorlar. Ashabı onu dinliyorlar. Onun mübarek ağzından çıkan her sözü iman tazeleme için ahireti olan imanlarını güçlendirmek için azaptan sakınabilmek için cenneti olan hasretlerini, özlemlerini daha da bir yüksek dereceye çıkarabilmek gözüyle onu dinliyorlar. Hazreti Ebubekir radıyallahu aleyh. Peygamberlerden sonra en değerli insan. Aşere-i mübeşşereden yani dünyadayken cennetle müjdelenmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından. Hatta daha da ötesinde cennetin kapılarından bahsediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte şurada oruç kapısı var. Burada namaz kapısı var. Burada sadaka kapısı var. Burada cihat kapısı var vesaire cennetin kapıları. İşte o kapıların hepsinden sen gireceksin dediği Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, muhterem kardeşlerim. Daha ne kadar faziletini sayalım? Bat saymakla bitmez. Ama öyle olmasına rağmen Hazreti Ebubekir Bekir radıyallahu anh bütün bunlara rağmen ara sıra şöyle dediği rivayet edilir Hazreti Ebubekir'in Bekir'in Ah keşke yerde biten bir ot olsaydım Ah keşke bir ağaç olsaydım bir yere geliyor bir tarlaya bahçeye uğruyor orada bir hayvan var hayvana bakıyor diyor ki sen ne kadar rahatsın Yiyorsun, içiyorsun, ağaçların gölgesinde gölgeleniyorsun, öleceksin, Allah seni hesaba çekmeyecek. Ah ben senin yediğin otlardan bir ot olsaydım. Kim diyor? Aşere-i mübeşşer eden Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. Allah'ın ifadesiyle, İkinin ikincisi yok başka bir adam. O diyor bunu muhterem kardeşlerim. Hazreti Ömer radıyallahu anh. لَوْ كَانَ بَعْدِ نَبِيٌّ لَكَانَ اُمَرَ اَمْدَ الْخَطَّابِ radıyallahu anh benden sonra bir peygamber olsaydı o Hattab'ın oğlu Ömer radıyallahu <gülüyor> an olur dediği Hz. <Hazreti> Ömer radıyallahu <gülüyor> an, muhterem kardeşlerim kendisini hesaba çekiyor kendisiyle her akşam muhasebe yapıyor hazır mıyım değil miyim şöyle diyor bazen ey Ömer ey Ömer hesaba çekerken öyle diyor ey Hattab'ın oğlu Ömer diyor sen alçaktın, Allah seni yüceltti. Ey Ömer, sen dalaletteydin, yolunu şaşırmıştın. Allah seni doğru yoluna hidayet eyledi. Ey Ömer, sen o kadar değersiz birisiydin ki Allah sana şan verdi, şeref verdi, kıymet verdi. Değerlendin ey Ömer, şimdi öyle bir konuma geldin ki insanlar sana emir müminin diyorlar. Müminlerin emiri, Resulullah'ın halifesinin halifesi, müminlerin emiri halifesisin ey Ömer bu makamın hakkını verebiliyor musun yarın Allah'ın huzuruna çıktığında o cehennem azabına karşı sakınacak kadar imanın amelin var mı Ömer diyor kendini hesaba çekiyor muhterem kardeşlerim ya biz affedersiniz yani günah fabrikası gibi seri imanat yapıyoruz bazen Rabbim muhafaza buyursun günah noktasında. Ama ona rağmen sanki Resulullah'ın aşeri i mübeşşere noktasında cennetin kapılarından davet edilme noktasında biz muhatap olmuşuz. Hal ve hareketlerimiz öyle. Sanki dünyadayken cennetin diplomasını giriş kartını elimize almışız. Sanki ashab-ı kiram gibi biz bedel ödemişiz. öyle bir hallerimiz oluyor muhterem kardeşlerim. Ümit var olmak önemli. Evet. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın şu sözü Hiçbir zaman aklımızdan çıkmamalı. Evet eğer diyor deseler ki bütün insanlar cehenneme girecek. Bir kişi cennete girecek. Allah'a ümit ederim ki o kişi benim. Eğer deseler ki bütün insanlar cennete gidecek. Bir kişi cehenneme gidecek. Allah'tan korkuyorum ki o kişi benimdir. Korku ve ümit arasında bir denge. Hazreti Ömer radıyallahu anh gibi olabilmek... O duyguyu yaşayabilmek, o şekilde hazır olabilmek bu rivayetlerin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashab kiramına yanındakilere etrafına sık sık hatırlatması bundan dolayı Allahu Alem. Bunun için söylüyor düşünsünler diye ahiret endişelerini kaybetmesinler diye muhterem kardeşlerim hesap günü şuurunu bir insan kaybederse karanlıklara gömülür Allah muhafaza buyursun. Yaptıklarının bir gün Allah'ın huzurunda durup hesabını vereceğini unutan adam karanlıklara gömülür. O kadar çok karanlık var ki, o kadar çok daralet var ki, o kadar çok sapıklık var ki Allah muhafaza buyursun. İşte insanı onlara karşı koruyan nedir? Ahiret endişesi, hesap günü şuuru, ölümden sonra yaşanacak olanlar, kabre girdikten sonra karşı karşıya kalacağı hakikatler. Hz. radıyallahu anh diyor ki, Beş karanlık ve her beş karanlığı aydınlatan beş tane nur vardır. Beş karanlık vardır. Her beş karanlığı yaran, aydınlatan beş tane nur kandil vardır. Dünya sevgisi ilk karanlıktır. Kapkara. Öyle bir karanlık yapar ki o kalbi simsiyah kesidir. Allah muhafaza buyursun. Onun nuru, onun kandili Allah'tan korkmaktır. ''Takva sahibi olmaktır. Dünyayı imtihan yeri bilmektir. Dikenli, tehlikeli bir arazide nasıl gezersen öyle yürümektir şu hayatta.'' ''İki, günah şiddetli bir karanlıktır. Ama onun öyle bir kandili vardır ki tövbedir.'' diyor Hz. Ebubekir radıyallahu anh. ''Günah işleyebilirsiniz. İnsansınız. Ayağınız kayabilir, sürçebilir. Ama onu yaran, onu aşan bir aydınlık vardır. Tövbedir.'' Ve tubu ila Allahi jami'an eyühel mu'minun. Ey müminler Allah'a hep beraber dönün, dönüş yapın diyor. Allah Celle Celaluhu muhterem kardeşlerim. Ne kadar günahkar olursanız olun Allah'a dönün. Vallahi dönüşünüz o bütün günah karanlıklarını yaracaktır. 3. Kabir öyle bir karanlıktır ki onu aydınlatan bir ışık vardır. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah kelime-i tevhididir diyor muhterem kardeşlerim sık sık diyerek şuur tazelemek lazım niye abdest alıyoruz namaz kılmadan önce niye temizleniyoruz bir tazelenme var maddi ve manevi pisliklerden kötülüklerden arınma var bir bilinç tazelenmesi var işte kelime-i tevhid günde 10 defa, 20 defa, 70 defa 100 defa deyin zikredin, Allah'ı anın İki kelime ağzımızdan düşmesin. O iki kelimeyle dillerimiz, dudaklarımız hep ıslak olsun muhterem kardeşlerim. Alışkanlık haline getirelim. Öyle olsun ki otururken, kalkarken, binerken, inerken, yatarken, yürürken La ilahe illallah diyelim. Hani çok meşguluz ya vakitlerimiz yok hiç. Hiçbir şey, her şey için vakitlerimiz var da böyle şeylere vakitlerimiz yok biliyorum. Çok meşgul insanlarız. Biz Hz. Ubekir kadar, Hz. Ömer kadar Abdullah bin Mesudlar Mesutlar kadar vaktimiz yok bu işlere maalesef. Ama Hazreti Ubekir diyor ki kabirdeki karanlığı yarmak istiyorsanız kelimeyi tevhidi söyleyerek dudaklarınız dilleriniz ıslak olsun. Dört muhterem kardeşlerim ahiret öyle bir karanlıktır ki onu aydınlatan sadece bir şey vardır amellerinizdir amelleriniz. Muhterem kardeşlerim Nereye gideceğimizi dillerimizle ifade etmemiz yeterli değildir. Gideceğimiz yer belli. Öleceğiz mutlaka. Hiç kimse ölümden uzak değildir. Mutlaka o kapıdan geçeceğiz. Ve o kapıdan geçtikten sonra her bir insanı bekleyen, Hazreti Adem'den son insana kadar her bir insanı bekleyen sadece iki yer var. Ya cehennem ya cennet. Başka bir yer yok. Üçüncü bir şık yok. Ya cennet ya cehennem. Öyleyse dillerimizle ne kadar sık söylesek ne mana ifade eder ki Eğer amellerimizle nereye gideceğimizi sağlamlaştırmadıysak evet. Ahiretin karanlıklarını yaran aydınlatıcı salih amellerimiz yoksa diyor Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Ve beşincisi sırat bir karanlıktır oranın nuru aydınlığı kandili iman ve ameldir Hani demiştik ya Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh'dan Orada zifiri karanlık olacak demişti. İnsanların amellerine göre önlerinde üstlerinde bir ışık olacaktı. Öyleyse muhterem kardeşlerim Allah'ın izniyle o karanlıklara hazır olmanın yeri zamanı işte burası. Bu hayat bu dünya onunla ne kadar olacağını bilmiyoruz. Allah hangi birimize ne kadar ömür takdir etti bilmiyoruz ama şunu kesin biliyor ve iman ediyoruz ki o an geldiğinde, ecel geldiğinde ne bir an geri, ne bir an ileri gitmesi, değişmesi mümkün değildir. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيزِ اِلَى آخِرِ الْاَيَّةِ Allah Celle Celaluhu Tövbe Suresi 128'de buyuruyor. Size kendi içinizden, yani sizin gibi bir insan olan, meleğe çok daha fazla benzeyen, duruşuyla, yaşantısıyla ama sizin gibi insan olan, model, örnek olan, bir Muhammed aleyhisselatu vesselam gönderdim size sizin gibi insan taklit edeceğiniz örneğiniz rehberiniz önderiniz o sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir diyor Allah Celle Calehu. O size karşı şefkatli merhametlidir o kadar şefkatli merhametli ki durduğu yerde bizi düşündü ağladı geceleri kalktı secdede Allah'ın huzurunda gözyaşı döktü, bizi andı, bizim için yalvardı. Çünkü bizim sıkıntıya düşmemiz ağır gelir diyor Allah Celle Calehu. Bize bizden vallahi daha fazla düşkün, bizi bizden daha fazla düşünen Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizi uyarıyor muhterem kardeşlerim. İşte bu rivayetlerle bizi uyarıyor ayaklarımızı denk atalım diye şu imtihan dünyasında yürürken nelere dikkat etmemiz gerekiyor bunu düşünelim diye uyarıyor Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden şu meşhur hadisi şerifi rivayet ediyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Allah-u azimuşşan, cenneti yarattı cenneti yaratınca Cebrail aleyhisselamı cennete gönderdi git bak dedi Cevail selam geri geldi diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne gördün ey Cibril? İzzetine yemin olsun ki ya Rabbi bütün yarattıkların oraya girmek için can atacaklar. Öyle güzel bir yer ki öyle muhteşem bir makam ki öyle muhteşem bir konak ki bütün yarattıkların oraya girmek için kim orayı duyarsa oraya gitmek için can atacak ya Rabbi dedi. Allah Celle Celaluhu cehennemin etrafını kulların nefislerinin hoşuna gitmeyen şeylerle çevirdi, donattı. İşte oruç tutacaksın en uzun, en sıcak yaz günlerinde. Namaz kılacaksın uyhunu bölüp. Zinadan kaçınacaksın, yalan söylemeyeceksin, dedikodu yapmayacaksın, içkiye el uzatmayacaksın. Eroinden, esrardan, diskotekten, müzikten, aslandan kaçar gibi, yalandan kaçar gibi kaçacaksın vesaire. Çoğaltın aklınızda cennetin etrafını nefsin hoşuna gitmeyen şeylerle donattı. Git yine bak dedi. Cevel Aleyhisselam gitti baktı. Geldi dedi ki Ya Rabbi izzetine yemin ederim ki korkuyorum. Bütün kulların oraya girecekler Ya Rabbi. O kadar etrafını donatmışsın. Ama imtihan dünyası. Yoksa o makamı nasıl kazanacaksın? Şu dünyada bile şöyle değerli bir yerden bir ev vermezler değil mi? Normal insanların kazandığı maaşla, aylıkla Şöyle bir boğazda veya başka bir yerde 5 milyon, 10 milyon dolar, euro neyse artık alamayız yani mümkün değil. İstemiyoruz da zaten de alamayız ama gücümüz yetmez. O kadar çalışsan, o kadar çabalasan, alsan ne olacak ki? Kaç yıl kalacaksın içinde? Ne göreceğin? Bir boğaz göreceğin. Hepsi o kadar. Allah hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, hiçbir kimsenin düşünemeyeceği ve içinde ebedi kalmak üzere cennetini ikram edecek öyleyse bir bedel ödemek lazım sonra Allah cehennemi yarattı diyor hadis devam ediyor muhterem kardeşlerim Cebrail aleyhisselamı gönderdi ey Cibril git bak cehenneme geldi ya Rabbi izzetine yemin ederim ki azim ya Rabbi. oraya kimse girmez ya Rabbi dedi o kadar korkunç o kadar dehşet o kadar iğrenç bir yer ki ya Rabbi kim orayı işitirse bakın hadiste öyle diyor görürse demiyor zaten gözde görmek mümkün değil ki ancak gayba iman ederek işittiklerimiz üzere cehennemden sakınıyoruz. Ya Rabbi kim orayı işitirse o oraya girmez ya Rabbi dedi. Allah Celle Celaluhu cehennemin etrafını nefsin hoşuna giden ne varsa şehvetlerle donattı. Git yine bak dedi Celal Aleyhisselam dönünce ya Rabbi. Yemin ederim ki hiç kimsenin cehennem... Mü'minun suresindeki bu ayeti kerimelerle Allah Celle Celaluhu'nun uy uyarılarına kulak verelim Teala. Buyuruyor ki Rabbimiz. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَاز۪ينُهُ işte dedik orayı. Amellerin tartılma olayı. Kimin terazisi hafif gelirse. Yani salih amel namına kalmamış. Tükenmiş veya zaten inkarcıymış. Kimin terazisi hafif gelirse. Yani sağ tarafa hafif gelirse. فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا Onlar kendilerine yazık edenler diyor Allah Celle Celaluhu cehenneme halidûn Burada inkârcılar var. Neden anladık? Çünkü onlar cehenneme ebedi olarak girecekler dedi Rabbimiz. Telfe hüvcûhuhumunlar Ne ifade ya Rabbi. Ateş onların yüzünü yalar. Ne demek bu? Yani normalde yüzü okşamak, sıvamak, sevmek bir sevgi ifadesi. Nasıl alay ediyor Allah kafirlerle? ateşi inkar edenlerle ahiret yoktu deyip çürüyen kemikleri havaya savuranlarla ateş onların yüzünü yakar yalar yani şiddetli bir azap var. Vhum fiha kalihun. Artık ağızları öyle açık kalır ki dişleri sırıtıp dışarıda kalır. Onlara buyrulur. Elem tekun ayati tutla aleykum fe kuntum biha Size... Ayetlerim okunurdu değil mi? Yani siz şu dünyada Allah'ın gönderdiği bir kitaptan haberiniz oldu öyle mi? Allah bir kitap göndermiş, o kitapta uyarmış, cennetten, cehennemden bahsetmiş. Fekuntum biha tükezzibun. Siz onları yalanladınız öyle mi? O da neymiş dediniz? Cennetmiş, cehennemmiş, ahiretmiş, geç o masallara dediniz. İnanmadınız, yalanladınız. Şimdi onlara cevap vermek geldi, kaldı. Diyecekler ki Muhterem kardeşlerim Ahirette yaşanacak olan bir sahneyi Allah Celle Celaluhu bize bildiriyor Müminun suresinde Yani ileride olacak olan bir şeyi Allah bize niye bildiriyor? Bu Kur'an Bu masal değil haşa Bu böyle yaşanacak diyor Allah Celle Celaluhu Böyle sorulacak onlara Onlar cevap verecek niye bildiriyor Rabbimiz? Ey kullarım uyanık olun Siz ha böyle bir hale düşmeyin sakın kalu diyecekler ki o inkarcılar Rabbena ey Rabbimiz hani dünyada Rabbiniz değildi hani dünyada size hüküm koyan değildi Rab odur Rab ne demek annesinin karnında daha orada aşılanmış bir yumurta halindeyken alıp onu doğacak bir hale getiren onu doğuran dünyaya getiren onu büyüten yediren içiren Konuşmayı, yürümeyi, görmeyi organlarına çalışmayı öğreten Rabb'dir, Terbiye eden Allah. Demediler hiç. İnkar ettiler dünyada. Ama şimdi cehennemde Rabbena. Ya Rabbi diyorlar. Ne faydası var? Yok. Bitti. Fayda burada Rabbena diyebilmek. Onlar orada öyle diyecekler diyor Allah Celle Celaluhu. Galebet aleyna şıkvetuna. Azgınlığımız bize ağır bastı Ya Rabbi. Azıttık işte. Nefsimize yenik düştük. Her tarafımız o cehennemin etrafındaki şehvetlere mağlup olduk. Ve kunna qauman Yoldan sapan kişilerden olduk. Rabbena ahricna minha. Ne olur ya Rabbi şuradan çıkar bizi cehennemden. Fe in udna fe inna zalimun. Vallahi bir daha dönersek o yaptığımız kötülüklere, azgınlığa o zaman zalimiz. Ne olur bir daha bir fırsat daha ver. Cehennemden çıkmak istiyorlar. Cehennemden çıkmak mümkün mü? Oraya girdikten sonra hükümler verilmiş, kalemler kırılmış, kitaplar kapatılmış. Allah'ın onlara cevabına bakın muhterem kardeşlerim. <gülüyor> Kesin sesinizi, sakın ha bir daha bana bir şey konuşmayın. Kim diyor bunu? Naliki yevmeddin ona Allah buyuruyor. O günün tek hakimi olan hüküm veren Allahu Azimuşşan. Kesin sesinizi sakın ha bir daha bana bir şey söylemeye kalkışmayın. Muhterem kardeşlerim, şimdi bütün dünya bu kişinin olsa adam kadın fark etmez. Bir emriyle bütün dünyayı oynatabilirse sahip olabilse ne faydası var? Allah kes sesini dedi orada. Cehennemde ebedi kalacaksın. Sonuna bitmedi ama ayetler devam ediyor. Çok canlı iyi dinleyin. İnnehu kana fariqun min ibadi Orada dünyada tekrar dönmek istediğiniz orada bazı kullarım vardı. Allah buyuruyor. O dünyada bazı kullarım vardı. Yakuluna <gülüyor> onlar diyorlardı ki Rabbena amenna ya Rabbi bunlar müminler. Biz sana iman ettik. Fağfir lenâ verhamnâ ve ente hayrul râhimîn. Başla bizi Allah'ım merhamet et bize ya Rab. Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin diyorlardı. Fettahadtemûhum sihriyyan. Siz onlarla alay ediyordunuz. Şu gericilere bakıyordunuz. Şu sıcakta başlarını örtüyorlar. Şu 2019 yılında hijabla geziyorlar. Bütün dünyanın modaya, ileri görüş dedikleri hayat anlayışına uydukları bir dünyada kadınlarla alay ediyordunuz. Kullarımla erkeklerle alay ediyordunuz. Namazlarıyla, oruçlarıyla, yaşantılarıyla, Allah Resulüne olan özlemlerine her şeyiyle alay ediyordunuz. Fettahutumu sihriye. <Sessizlik> Siz onlarla alay ediyordunuz benim kullarımla. Hatta ensevkum zikri Allah Allah O kadar bu işle meşgul oldunuz ki Göreviniz bu değildi ama Hayatınızı buna adadınız Dinsizliğe, kafirliğe Allah'ın kullarıyla alay etmeye adadınız O kadar ki Hatta ensevkum zikri Beni zikretmeyi unuttunuz Kur'an'ı unuttunuz, namazı unuttunuz Ve kuntum minhum tedhakun Gülüyordunuz o benim kullarıma Şimdi içimizden Ne geliyor? Şöyle diyesimiz geliyor, şöyle sokağa çıksak, imanımızı haykırsak, hiç duymak istemeyen insanların huzurunda gelin yapmayın, Allah'a kul olun, tağutlara tapmayın, onların önünde eğilmeyin. Bu gidişin sonu cehennemdir, siz de gelin Allah'ın buyruklarına kulak verin, Resulullah'a itaat edin diyesimiz geliyor. Hem de bunu derken içimizden de şu geçiyor, keşke o anda bizimle alay etseler. Belki yüzümüze tükürseler, belki bize gülseler, Resulullah'a yaptıkları gibi, ashab-ı kirama yaptıkları gibi. Ahirette Allah bu sahneden bahsediyor. Ve bizim yani müminlerin Allah'ın izniyle Rabbim bize de o mutlu erlerden olmayı orada nasip eylesin. Müminlerin sonucunu da Rabbimiz bildiriyor. Onlar cehennemde o haldeyken onların alay ettiği, güldüğü, dalga geçtiği, hakaret ettiği kulların akıbeti. İni cezaytuhum el bima sabaru. Ennahum hum fayizun Siz kaybettiniz, onlar kazandı. Ben onları bugün o sabırlarından dolayı mükafatlandırdım diyor Allah Celle Celaluhu. Neye sabrettiler? Sizin alaylarınıza sabrettiler. Neye sabrettiler? 2019 yılında evet ya Rabbi. Sen bana bu zamanda yaşamayı lütfettin. Sen öyle takdir eyledin Allah'ım. Bu zamanda da beş vakit namaz kılacağım ya Rabbi diyenlere. İş yerinde, otobanda giderken, yolda dururken veya da tren istasyonunda nerede fark etmez namaz vakti geldiğinde Allahu Ekber deyip benim huzurumda duran, yani nefsinin isteklerine karşı sabreden, alaylara karşı sabreden, gerektiğinde saldırıya uğrayıp musibetlere karşı direnen kullarım humul faizun. Onlar kazandı. Siz kaybettiniz diyor Rabbimiz. Rabbimiz. Kâl fil ardı adede sinin. Sonra onlara dönüyor tekrar cehennemdekilere. O alay edenlere, müminleri gördüklerinde hakaret edenlere. Sahi siz dünyada kaç yıl kaldınız? Sorduruyor Allah Celle Celaluhu, soruyor. Siz dünyada kaç yıl kaldınız? Kâlû lebiznâ yevmen ev ba'da yevm. Fe'selil el Ya Rab Bizim kafamız çalışmıyor artık. Şu cehennem azabı, harareti, şiddeti hiçbir şey bilmiyoruz. Bir gün filan kaldık veya bir günün birkaç saati filan kaldık ya Rabbi. Bize sorma biz anlamıyoruz. Sayanlara sor. Melekler saydı yazdı ya Rabbi diyorlar. Muhterem kardeşlerim yüz sene sürse ne olur ki ömür? Bin sene sürse ne olur ki? Diyeceği cevap işte bu ayeti kerime okuyorum size. Minun suresi. Bir gün kaldı ki Rabb'i veya bir günden daha az. Kale In bistum illa Gerçekten siz pek az kaldınız. <gülüyor> Aklınıza in enkum kuntum keşke bu gerçeği bilseydiniz diyor Allah Celle Celaluhu. Yani niye böyle diyor Rabbimiz? Çünkü artık ahiret ebedi. Ebedi hayatın yanında dünya hayatı nedir ki? bin yıl sürse bile bir gün gibidir muhterem kardeşlerim. <gülüyor> ve son ayeti kerime bu. Bu bölümü gerçekten bütün insanlığa tekrar rahmetiyle, merhametiyle Allah Celle Celaluhu dönüp bütün insanlığa hitap ettiği, uyanın, kalkın dediği şu ayete bakın. اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ ve وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا la تُرْجَعُونَ Ey insanlar! Ey şu ayetleri dinleyenler! Cehennemi, cenneti dünyadayken Allah'ın buyruklarıyla öğrenme fırsatı bulanlar sizi boş yere yarattığımızı mı zannettiniz? Bir gün bize dönmeyeceğimizi zannettiniz diyor Allah Celle Celaluhu. Mü'minun suresinin 115. ayet-i kerimesinde muhterem kardeşlerim. Allah'ın buyruklarına kulak verelim kardeşlerim. Allah'ın bu ayeti kerimelerde bildirdiği hakikatlere kulak verelim. O öyle bir kerim Allah ki bizi uyarıyor. İş işten geçmeden önce uyarıyor. Aklımızı başımıza alalım diye uyarıyor. Ahirette o sahne yaşanırken nerede durmak istiyoruz? Bunun tercihini burada yapalım diye uyarıyor muhterem kardeşlerim. Muddesir suresi. Oradan da bir sahne alacağım inşallah. Sizinle paylaşacağım. Yani bu diller o ahireti, cenneti, cehennemi, konumuz cehennem. Cehennemi anlatmaya yetmez. Yeterli olmaz. Öyleyse Allah'ın ayetlerinden anlatalım, anlamaya çalışalım. Müddessir suresinin son bölümünde Rabbimiz buyuruyor: İnne hale ihdel kuber. O cehennem var ya belaların en müthişidir, en büyüdür, en dehşetli olanıdır. Nadiyran lil beşer. Beşer olan, yaratılmış olan, imtihan için şu dünyada bulunan insanlar için en büyük uyarıcı budur diyor Allah Celle Celaluhu. Yani bundan daha büyük uyarıcı yok. Nasihat yok. İnsanların sözleri kifayet etmez. Cehennemden ders almayana muhterem kardeşlerim. Cehennem uyarıcıdır diyor Rabbimiz. Kimin için? beşer? İnsanlar için, yaratılmışlar için, beşer için. Ama kime? Limen şa'e kum en yetekaddeme ev yeteahhar. İleri veya geri gitmek durumunda olanlar için bir uyarıcıdır. Artık kim diliyorsa ona göre yapsın. Kim diliyorsa oraya salih amel göndersin. Kim diliyorsa oraya Allah'ın gazabını çekecek. Cehennemde gark olmasına vesile olacak ameller göndersin. Kella. Hayır hayır diyor Allah. Yemin ediyor. O sizin bildiğiniz, zannettiğiniz gibi değil bu işler. Kullu nefsin bima kesebet rahine. Kella değil. Kullu nefsin bima kesebet rahine. Herkes... Kendi yaptığının rehinidir. İfadeye bakın Allah için muhterem kardeşlerim. Herkes, her nefis kendi amellerinin rehinidir. Yani onun sonucunu görecektir. İlla ashabel yemin Ancak amel defterlerini sağ elinden alanlar müstesna. fi cennâtin yetesâelûne adil mücrimîn. Onlar cennetlerde konaklamışlar, kurulmuşlar Allah'ın onlara verdiği tahtlarda. Mücrimlere hatırlarını, durumlarını soruyorlar. Cenneti isteyeceğiz inşallah Allah'ın izniyle. O müminler cennete gitmiş olanlar şimdi cehennemde olanlara soruyorlar diyor Allah. Ahirette cennetliklerle cehennemlikler arasında bir konuşmayı Rabbimiz bizlere bildiriyor, gaybden haber veriyor. Ne diyecekler ne konuşacaklar? cennetlikler cehennemliklere, mesele kum fi sığır, bu dehşet verici cehennem azabına sizi sürükleyen nedir diyecekler. Nasıl yaptınız oraya? Nasıl gittiniz siz? Ne işle meşgul oldunuz ki cehenneme gittiniz? Perişan oldunuz. Kalu, onlar cevap veriyor. Cehennemlikler, cennetliklere cevap veriyorlar. Yani garantili olarak. Şimdi bu cevapta verilen işleri yapanlar cehennemde olacaklar diyor ayet-i kerime muhterem kardeşlerim. Ona göre dinleyelim. Yani onu yapmamak için dinleyelim. Allah muhafaza buyursun. Onu yaparsam cehennemde olup Allah muhafaza buyursun. Cennettekilere cevap vermek istemiyorum ben. Yok. Ben cennette olmak istiyorum. Yerim orada olsun istiyorum. Öyle bir niyetle dinleyelim. Öyle bir cehennemden korkuyla dinleyelim. Galu diyecekler ki bir... Lemneku minel musalliin işte ilki bu. Biz namaz kılmıyorduk diyecekler. Genç kardeşlerim, genç bacılarım, Allah için ilk sebep işte bu. Biz namaz kılanlardan değildik diyecekler. İki, vlemneku nutgimul miskin, miskinleri, şu hiçbir şey olmayan fakir fukara, muhtaç sahiplerini biz gözetmiyorduk. onlarla ilgilenmiyorduk. Bana ne diyorduk? Öyle yaşıyorduk. Dünyanın neresinde fakir, fukara, miskin varsa yetişmek bir tarafa dursun, yokmuş gibi yaşıyorduk. Allah muhafaza buyursun. Namaz, zekat veya sadaka. وَكُنَّا نَحُوذُ مَعَ الْخَادِئِ خَائِد۪ينَ Üçüncü sebep. Herkes bir yol tutmuş, batıla dalmış gidiyordu. Biz de onlarla beraber gittik ya Rabbi diyecekler. Cennetliklere cevap veriyorlar. E bir konser yapmışlar mesela yani bir örnek canlı. Bir konser yapmışlar. E bizim de mensubu olduğumuz ırktan birisi gelip konser vermiş. Fakat içinde fuhşiyat var, küfür var, Allah'ın razı olmadığı her şey var. Herkes gitti biz de gittik yani. E bir maç organize etmişler. Sabah gittik stada akşam çıktık 5 vakit namazı yedik. Namaza önem vermedik. Miskinleri o anda düşünmedik. Hayranlar gibi bağırdık, çağırdık. Allah muhafaza buyursun. Örneklendiriyorum muhterem kardeşlerim. Bir düğün yapmışlar. Ama ve kullâ nehûnumâ'l-kâedîn. Herkes düğününü öyle yapıyor. Salon olacak, çalgı olacak, oyun olacak. Kadın erkek bir arada olacak. içki olacak. Allah muhafaza buyursun. Ne gelirse şer namına Aklınıza onlar olacak. Niye? Herkes öyle yapıyor. Nehudu ma'al edin. Bak herkes yapıyordu diyor. Ahiretten cevap ayeti kerime. Herkes öyle yapıyordu biz de öyle yaptık diyecekler. Allah ne der demiyor bak. Herkes yaptığı için biz de yapıyorduk. Biz de onlarla beraber dalmıştık. Hatta etenel yakin ve kullna bu biyum öldükten sonra ne olacak? Ne olacaksa olacak. Bu kâfirlerin bunu demesi normal olabilir. Fakat bir müminin, ahirete iman eden birisinin cennetin, cehennemin varlığına iman eden, Allah'ın huzurunda hesap verecek olan birisinin bunu demediği halde ahiret yokmuş gibi yaşamasana ne dersiniz? Allah muhafaza buyursun. Müfessirler böyle açıklıyorlar. İlla böyle demek değil yani. Kolay kolay kimse kalkıp burada demez zaten. Ama ahiret yokmuş gibi yaşamak. Yani ahirette kesinlikle cehenneme götürecek olan ne varsa onların hepsini yapmak. Allah muhafaza buyursun. Hatta atana'l yakin ölüm bizi geldi bu halde yakaladı böyle öldük gittik. Cennetliklerle cehennemlikler arasında böyle bir konuşmadan bahsediyor muhterem kardeşlerim. Ayetler devam ediyor. Vaktimiz göz önünde bulundurarak ben kapatıyorum orayı tamamlıyorum. Ama şurası dediğimizi belki tam bağlayıcı kella bellâ yekâfûnel ahirah. ifadeye bakın. Onlar ahiret endişesi taşımıyorlar diyor Allah Celle Câlu. Baştan ne dedik? Bizi bütün bu belalar karşısında koruyan, bize cehennem korkusu veren Cennet hasreti, özlemi yükleyen nedir? Ahiret endişesi, hesap günü şuuru. İşte onlarda bu yoktu diyor Allah Celle Calehu. Bu yoktu. Olmadığı için hazırlanmadılar. Yokmuş gibi davrandılar. Allah muhafaza buyursun. Akibetleri bu şekilde oldu diyor muhterem kardeşlerim. Şimdi son olarak bugün Allah'ın izniyle cehennemdeki azap çeşitlerinden Bahsetmek istiyorum. Niçin? Geçen hafta da söylemiştim. Öyle teknik bir bilgi öğreniyoruz da değil. Allah muhafaza buyursun. Öyle dinlemeyin ne olursunuz. Biz de öyle anlatmayalım. Rabbim öyle anlatmaktan sakındırsın. Sizi de öyle anlamaktan sakındırsın. Burada teknik bilgi paylaşmıyoruz muhterem kardeşlerim. Ashab-ı kiram nasıl dinledi duydunuz biraz evvel. Dinlediler ya Rabbi ne olur bir ot olsaydım, ağaç olsaydım. O günün dehşetinden korktukları için. Şimdi ben de size ayet ve hadislerden cehennemdeki ateş azap çeşitlerinden bahsettiğimde Ya Rab, ne olur o azaptan beni koru Ya Rabbi o azaba götürecek amellerle arama engel koy Ya Rabbi diye dinleyin. Ve sadece böyle dinlemeyin. Böyle dinlemeyelim. Böyle anlatmayalım. Gereği neyse onu yapalım muhterem kardeşlerim. Yoksa dinleriz geçeriz ama faydası olmaz Allah muhafaza diyorsun. Öyleyse inşallah böyle bir niyetle dinleyelim ki hazırlıklı olabilirim inşallah şununla başlayalım cehennemdeki en hafif azapla alakalı bir rivayet var Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh rivayet ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bu hadis-i şerifte muhterem kardeşlerim Müslim'de geçiyor inne edne ehlil nâri azaban yente'ilu bin aleyni min nârin cehennemde en hafif azap. Edna ismi tafzif. En hafif yani. Cehennemliklere cehennemde verilecek en hafif azap nedir? Yente'ilu bina'leyni minnar. Ateşten iki tane pabuç, ayakkabı giydirilmiş ona. Ayağının altında ateşten iki kor var. Ateş başka rivayette veya burada ayakkabı var. Terlik var. Yagli dimaguhu min hararetina aleyhi o terliklerin, o ayakkabıların verdiği hararetten dolayı beyni kaynayacak. İnne edne cehennemin en hafif azabından bahsediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Muhterem kardeşlerim. En hafifi böyle olursa en şiddetlisi nasıl olur? Onu oradan siz düşünün Allah için. i̇bn Abbas radıyallahu anhuma diyor ki, Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma. Herkesin cezası ameline göre olacak. Yani yedi tabakadan bahsetmiştik hatırlıyorsunuz cehennemde. İşte ilk tabaka günahkar Müslümanlara ondan aşağı devam ediyordu. İşte Hristiyanlar var, Yahudiler var, en aşağıda münafıklar var, zalimler var, tağutlar var. Herkesin cezası ameline göre olacak. Küfürde aşırı giden, yeryüzünde şiddetle fesat çıkaran, İnsanları ezen, öldüren, hak yiyen, gasp eden, kan dökenler ona göre azap görecekler. Daha aşağıda olanlar ona göre azap görecekler. Bir olmayacaklar. Müslümanlar için de böyle. Küçük günahlar var, büyük günahlar var. Allah muhafaza buyursun. Bize düşen ne? Hepsinden Allah'a sığınmak, kaçınmak, uzak durmak. Ne diyordu ashab? Küçük günahlar işlendiği müddetçe küçük kalmaz büyürler mutlaka. Büyük günahlara kapı açarlar. Cehenneme götürürler. Kime karşı işlediğinize bakın. Allah'a karşı işliyorsunuz. Küçük demeyin, büyük demeyin, uzak durun. Ama buna rağmen küçük günah işleyenlerle büyük günah işleyenler arasında fark vardır. O yedi mühlikat dediği Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin işte o içki içmek, zina yapmak, adam öldürmek, şirk vesaire, hırsızlık yapmak, bunları o büyük günahlardan şiddetle sakınmak gerekiyor. Küçüklerinden de sakınmak gerekiyor. Ama bunların azabı bir olmayacak, muhterem kardeşlerim. Kafirlerin de hepsi bir azap görmeyecekler. Yine bunun alakalı iki görüş var ehli sünnette. Mesela kafirlerin azabı nasıl olacak? malumat sahibi olabilmek açısından muhterem kardeşlerim Hz. Aişe annemiz radıyallahu anhadan bir rivayet var diyor ki ya Resulallah Abdullah bin Ceda'an nerededir? Önceden yaşamış birisi Efendimiz aleyhissalatü vesselam o cehennem ateşinde buyuruyor o soruyor o cevap veriyor Hz. Aişe üzülüyor o kadar üzülüyor ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam onun üzüntüsünü anlıyor fark ediyor soruyor ne oldu ey Aişe niye buna bu kadar üzüldün neden bu kadar üzüldün diyor ki ya Resulallah anam babam canım sana feda olsun o öyle bir adamdı ki evet müşrikti ama ikramda bulunuyordu He iyi bir insan diyor İyilikler yapıyordu ikramda bulunuyordu akrabalara yakınlara iyilik yapıyordu onları görüp gözetiyordu sen ama cehennem ateşinde dedin ya Resulallah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte ehl Sünnet'in birinci görüşü. O senin saydıklarından dolayı ey Ayşem azabı hafifletilecek buyurdu. Belki böyle olacak yani. İşte ayaklarına iki terlik giydirilmiş, beyni bununla kaynayan. Ama iman yoksa yok. Motor yoksa araba gitmez. İman yoksa amel bir şey saymaz. İmansız olmaz muhterem kardeşlerim. Şirk de olmaz. Sonu ebedi cehennemdir. Bu birinci görüş. Yani ney? Kafirler ahirette cehennemde azapları vardır. Dünyadaki bazı iyiliklerinden dolayı hafifletilecektir. İkinci görüşe göre onlar dünyadaki iyiliklerinin karşılığını mutlaka dünyada göreceklerdir. Ahirette hiçbir nasipleri olmayacaktır. Görüşüdür. Allahu Alem hepsinin kendilerine has dayandıkları rivayetleri var muhterem kardeşlerim. En hafif azabı, azapların çeşit çeşit olduğunu Söyledikten sonra şöyle bazı maddeler halinde İnşallah vakti de göz önünde bulundurarak Bazı azaplardan bahsedelim Muhterem kardeşlerim Yılanlardan akreplerden bahsediyor Ayet ve hadisler cehennem azabı Olarak cehennemde neyle Azap edilecek sadece ateşle mi O değil sadece ateşte de Değil işte yılanlarla Akreplerle ateş edilecek Nasıl mı Bukhari'de geçen bir Hadis şerif paylaşayım sizinle bir hazineye yani mal varlığına sahip olup zekatını ödemeyen kimseye kıyamet günü o mal varlığı bir yılan olarak karşısına gelecek. Sahibini iki çene ile tutacak. Ben senin malınım ben senin hazinenim diyecek. Sahibi o yılandan kaçmaya çalışacak ama yılan peşini bırakmayacak. Adam ona karşı eliyle kendini korumaya çalışacak. Ama elini ısıracak, elini yutacak, sonra boynuna dolanacak, bu şekilde azap edilecek. Muhterem kardeşlerim, mal iyi bir şey ama hakkı veriliyorsa iyi bir şey. Allah muhafaza büyürsün. Hele zekatla alakalı. وَالَّذ۪ينَ يَكْنِزِونَ الذَّهَبَ وَالْفِدَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا ف۪ي سَب۪يدِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيمٍ suresinde 34-35. ayet. Onlar var ya altını, gümüşü yığdılar diyor Rabbimiz. <gülüyor> Onu Allah yolunda infak etmediler. Farz olan zekatı da vermediler. Onlara şiddetli bir azabın müjdele. Nasıl azap ya Rabbi? يَوْمَ يُحْمَا عَلَيْهَا ف۪ي نَارِ جَهَنَّمَةِ O altınlar, o gümüşler, o paralar, o eurolar, o dolarlar cehennem ateşinde kızdırılacak. ف۪ي نَارِ جَهَنَّم Cehennem ateşinde onlar kızdırılacak. فَتُكْوَا بِهَا جِبَاهُهُمْ Alınlarına ve cunubuhum yanlarına ve zuhuruhum arkalarına damga damga vurulacak onların kendi biriktirdikleriyle onlara azap edilecek diyor Allah ayeti kerime tövbe suresi hani siz bir yok, biriktiriyordunuz ya diyor Allah Celle Calehu, bana olsun benim olsun diyordunuz ya zekatını vermiyordunuz ya Fakir fukara gözetmiyordunuz ya. Şimdi çekin onun azabını diyor Allah Celle Celaluhu. Allah muhafaza buluyorsun muhterem kardeşlerim. Aman ha, aman ha, aman ha muhterem kardeşlerim. Ne kadar geriye dönersek dönelim. Namazda olduğu gibi kaza namazımızda Allah'ın huzuruna varmayalım. Ne kadar geriye dönersek dönelim. Aman ha Allah korusun bir kuruş zekat borcuyla gitmeyelim. Allah korusun. Tekrar tekrar hassas hassas hesap yapalım. Ama ahirette şu kişilerden olmayalım. Allah muhafaza diyorsun. Fazla. Hesap ettiniz. Bin mi çıktı? Ver bin yüz. İki bin mi çıktı? Ver iki bin beş yüz. E şu yaşadığımız dünya öyle bir dünya ki zaten fazla vermek gerekir. O kadar muzdarip, musasaf, zavallı, fakir, miskinler var ki fazla fazla. Aman ha az olmasın. Allah muhafaza diyorsun. Farz olan bölümden az olursa yanarız. Perişan oluruz muhterem kardeşlerim. Yılan olur dolanır. O paralar bir ateşte kızdırılıp vücudumuza vurulur. Başka bir azap şekli. Belki de en dehşetlerinden bir tanesi manevi bir azap. Allah onlarla konuşmayacak cehennemde olanlarla. Böyle bir azap. Hani biraz evvel dedi ya Muminun Suresi'nde susun. Benimle konuşmayın dedi Allah Celle Celaluhu. Kim innellezine yesterun bi ahdi llahi ve imanihim semanan qalila Allah'a verdikleri sözü bozdular. Dalubelada bela da tamam sen bizim Rabbimizsin, sana kul olacağız.'' dediler. Sözlerinden vazgeçtiler. Yeminlerini bozdular. Allah'a kul olarak yaşamadılar. Ula ekele halâqa fil âhireti'' Onların kıyamette hiçbir nasipleri yoktur. ''Ve la yükellimuhumullah'' Allah onlarla konuşmayacak. ''Ve la yenduru ileyhim yevmel kıyameti'' Allah onların yüzüne bakmayacak. وَلَا يُزَك۪يهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ elim. Allah onları temize çıkarmayacak. Onlar için elin bir azap vardır. Can yakıcı azap vardır diyor muhterem kardeşlerim. Şimdi çocuk bazen böyle annesi kızar da orada babasının yüzüne bakıp ondan umut, medet, yardım bekler ya orada cehennem görevlileri cehennemlikleri cehenneme gönderiyorlar, atıyorlar, yuvarlıyorlar. Bakacak yüz yok ama. Allah'tan başka yardım edecek yok zaten. Allah da buyuruyor ki "Vela yamduru ileyhim." Allah onlara rahmeti ile merhameti ile tecelli etmeyecek. Bakmayacak. Allah muhafaza buyursun muhterem kardeşlerim. Öyle bir azap şekli Yeme içme konusunda bir malumat elde edinelim. Ona göre yiyelim, içelim, yaşayalım Allah'ın izniyle. Vaka'a suresinde bildiriyor Rabbimiz. ثُمَّ innakum اَيُّهَا الدَّالُونَ الْمُكَزِّبُونَ Ey sapmış olanlar, Allah onlara hitap ediyor. Yoldan sapanlar. Ey Allah'ın gönderdiği hakikatleri yalan sayanlar. لَاَكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ Siz zakkum ağacından yiyeceksiniz. Nedir o? Gelecek şimdi. فَمَا لِعُونَ مِنْ Karınlarınıza o zakkum denilen ağaçtan doldurulacak. Feşaribuna aleyhi min el yediler zakkum ağacından üstüne kaynar bir su içecekler içeceksiniz. Feşaribune şurbel him. O kadar yakıcı bir su olmasına rağmen susamış develer nasıl suya koşarsa ona rağmen o kaynayan suya koşup içeceksiniz. Muhterem kardeşlerim düşünebiliyor musunuz? Kim kaynar suyu içer? Ama yedikleri zakkum öyle bir şey ki Allahu alem öyle bir azap ki kaynar su da olsa ne pahasına olursa olsun ona koşup ondan bir teselli arayacaklar. Kaynar sudan teselli olur mu? Oranın kaynayan suyu vuranınkine benzemez. Hader nuzuluhum yawmatin. İşte kıyamet günü ceza günü ikram edilecek olan sofra budur diyor Allah Celle Celaluhu. Kime? O sapanlara, o hak dini yalanlayanlara muhterem kardeşlerim. Bu öyle bir şey ki şu hadis-i şerifte bakın mahiyetini biraz anlamaya çalışalım. Abdullah İbn Abbas radıyallahu anh rivayet ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bildirdi ki diyor. "لو أن قطرة من O ayette bildirilen o zakkumdan bir damla, bir parça kutiret fi darid-dünya şu dünyaya damlamış olsa. Bir damla muhterem kardeşlerim, yeryüzüne, bütün dünyaya bir damla damlasa l efsedet ala ehli dunya o dünyada insanların ürettikleri yaşam için ne lazımsa yiyecek sebze meyve içecek hepsi fesada uğrar bozulur kokar perişan olurdu tekayfe bimen yakunu diyor efendimiz aleyhisselam öyleyse siz onu ahirette yiyecek olan kişinin hali nasıl olacak bir düşünün bir damlası bütün dünyayı bozsa, fesada uğratsa artık bir damla oraya değdikten sonra dünyada hiçbir şey büyümese, bütün suları bozulsa, kokuşsa onu yiyen kişinin halini düşünün diyor muhterem kardeşlerim. Allah muhafaza buyursun. Yüzler ne halde olacaklar? Yüzler ateş biraz evvel Müminun suresinde bildirdiği gibi <gülüyor> ateş yüzleri yakacak yüzlerini okşarcasına yakacak demişti Allah Celle Celaluhu. Şimdi yeni bu zakkum ağacı ile alakalı yiyecekleri ile alakalı bir başka ayeti kerime paylaşalım inşallah. Malen verelim baktı göz önünde bulundurarak. Duhan suresi 43'ten sonra Muhakkak ki zakkum ağacı günahkar olan kişilerin cehennemdeki yiyeceğidir. Kaynar bir su nasıl fokur diyorsa o da erimiş maden gibi Onların karınlarında fokurdayacaktır Allah cehennemdeki Görevli olan zebanilere emredecektir Tutun onu Cehennemin ortasına sürükleyin Sonra başının ortasından Kaynar su dökün Ve deyin ki tat bakalım Hani sen üstündün Hani güçlüydün Ona söylenecek olan söz Bu olacak buyuruyor Rabbimiz Duhan Suresi'nde muhterem kardeşlerim. Onlar cehenneme yaklaştıklarında onun uğultusu, onun gürültüsü öyle şiddetli olacak ki o onları korkutacak. İza ulqu fiha Mülk Suresi'nde cehenneme atıldıklarında semi'u laha shehikan ve tefur, o kaynarken çıkardığı uğultuyu işitecekler. Tekadu temayezu minel gayz Neredeyse öfkesinden dolayı cehennem çatlayacak, patlayacak. Şöyle düşünün ki bir ormanda karanlık gece önünüzü göremiyorsunuz. Vahşi hayvanlar var. Bir aslanın kükremesini göz önünde bulundurun. Sizin peşinizde o ses nasıl korkutursa cehennemin çıkaracağı uğultuyu bir düşünün. Allah muhafaza buyursun ölümü isteyecekler diyor Allah Celle Calehu, Fakat ölüm gelmeyecek Furkan suresi 13'ten aşağı Ateş onlara uzaktan görününce ateşin korkunç hışmından homurtusundan işitecekler Tarif Elleri boyunlarına kelepçelenmiş bir şekilde suçluları götürürler ya mahkemeye veya hapishaneye neyse idam sepasına Elleri boyunlarına kelepçelenmiş Ayakları bağlı olarak Cehennemin en dar yerine Getirilecekler <gülüyor> Artık tek şunu isteyecekler Ne olur yok olayım Yani ne olur yok olayım Öleyim eriyeyim biteyim diye yalvaracaklar Cevap gelecek onlara Bugün bir kere değil Defalarca dövünün durun Ölümü isteyin Ama ölüm size gelmeyecek sana Rabbimiz soruyor ey kullarım bu mu daha iyi yoksa takva sahiplerine verilen verilecek olan cennet mi daha iyi siz karar verin diyor Allah Celle Celaluhu karar sizin hayat sizin imtihan sizin Allah Celle Celaluhu ona göre yaşayın tercihinizi kullanın diyor muhterem kardeşlerim deriler yandıkça yenilecek yenilenecek yeniden azap görsün diye hani burada insan bir defa yanabilir Allah muhafaza buyursun ateşte azap şiddetli bir azap ölür ama sonra acı biter orada öyle değil derileri yandıkça diyor Rabbimiz Nisa suresi 56. ayette onları cehenneme sokacağız inkarcıları derileri yandıkça yerine taze deri yaratacağız ki azapları tekrar tekrar başlasın Allah muhafaza buyursun. İçtiklerinden bahsedelim yine ayet-i kerimelerde bahsedilen azap çeşitlerinden Musa'ym kardeşlerim. <gülüyor> Bu da Kehf Suresinde yardım istiyorlar erimiş maden gibi yüzleri kavuran bir su kendilerine ikram edilecek. Bir ise şerap. Ne kadar kötü bir içecek. Vesaat <gülüyor> murtefağa. Şu cehennem ne kadar kötü bir yer diyor Allah Celle Celaluhu. Ey kullarım bu cehennem o kadar kötü bir durak yer ki ondan uzak durun diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem kardeşlerim. Yine Hac suresinde Rabbimiz bildiriyor. Dini inkar edenlere ateşten elbiseler biçilmiştir. Yani elbise giyecekler. Elbise ateşten yakıcı. Başlarının üstünden kaynar sular dökülecek. Öyle ki onunla işlerinde olan ne varsa bütün organları hatta derilerini bile eritecek. Arkasından da demirden kamçılarla onlara vurulacak. Bunalacaklar o kadar bunalacaklar ki cehennemden çıkmak isteyecekler. Ama gerisin geri oraya itirecekler. Onlara denilecek ki çıkmak yok. İster istemez şu yakıcı azap. Sizin için sonuna kadar sizin için olacak denilecek muhterem kardeşlerim. O karanlıktan bahsetmiştik. Azap dehşet bir şey. Azap çeşitleri korkunç bir şey. Hele bir de bu azap cehennemin bir yerinde düşünün. Bir köşesinde dar bir yerinde belki ama karanlık hiçbir şey görmüyor. Azap nereden gelecek nasıl gelecek öyle bir sahneden bahsediyor. Vaka'a suresinde Rabbimiz. O sol ashabı var ya sol yani amel defterlerinin sol eline alanlaştı var ya. Onlar ne bir insanlardır. Kızgın ateşe ve kaynar sularda azap görecekler. Ne serin ne faydalı olmayan kapkara karanlıklar içerisinde bu azaba uğrayacaklar diyor. Allah Celle Celaluhu muhterem kardeşlerim. Yine bir iki tane daha verip tamamlayalım inşallah. yiyeceklerinin zakkum ağacı olduğundan bahsettik bir de Kur'an'ın başka bir yerinde Rabbimiz Allah Celle Celaluhu darî diye bir şeyden bahsediyor cehennemliklerin yiyeceği olarak Gâşiye suresinde cehennemlikleri hiç yemek yoktur illa min darî darî diye bir şey vardır cehennemliklerin yemeği budur la yusminu ve la yugni mincu öyle bir şey ki bu diyor Rabbimiz Açlığı gidermez ama korkunç kokuş kokan bir şeydir. Müfessirler açıklıyor. Dari cehennemde bir ağacın ismidir. İğrenç bir kokusu vardır. Acısı korkunç inanılmaz bir şekildedir. Dikenleri yiyince yiyenin organlarını paramparça eden bir şeydir muhterem kardeşlerim. Yine yiyecekleri gısliğinden bahsediyor Rabbimiz. Zakkum, dari, gısliğinden La ta'amun illa min gizdîin. Onların diyecekleri yoktur, ancak gizdîndir. Peki nedir o gizdîin? La kuluhâ, la kuluhu illa al Hata yapanlar. Yani Allah'a karşı baş kaldıranlar onu yiyeceklerdir. Kanlı irindir demişler, muhterem kardeşim müfesser, Müfessirler Ne demek? Yani başka cehennemlikler azap görüyorlar. Azap gördükçe vücutlarından ve kendi vücudundan kanlı irin akıyor onu yiyecekler onu içecekler diyor Rabbimiz Allah Celle Celaluhu Rabbim bizleri cehennem azabından azabın her çeşidinden oradaki azap çeşitlerinden muhafaza kılsın muhafaza buyursun Rabbim bizleri şu yaşantımızda oraya götürecek olan her çeşit yoldan uzak tutsun aramıza engeller soksun muhterem kardeşlerim bir de son olarak ammadan geçmiş olmayalım her zaman sıcakla değil bazen soğukla da azap edeceğini bildiriyor Allah Celle Celaluhu cehennemliklere bazen sıcakla bazen soğukla azap edeceğini bildiriyor sıcakla alakalı cehennem ateşinden bahsettik bir de o soğukla alakalı insan suresinde geçiyor zemherir kelimesi zemherir kelimesi geçiyor muhterem kardeşlerim cehennemin bir yerine zemherir deniliyor öyle bir soğuk ki o soğuk kişiye azap ediyor. Korkunç bir soğuk. Yani sıfırın altında 10, 20, 30 dereceyi bir düşünün. Sıfır derece olunca bile halimizi düşünün. Üstümüzde elbise muhafaza etmeyen bir ortamda olduğumuzu düşünün. Cehennemin dehşet soğuğunu bir düşünün. Zemherir denilen bir yer var. O soğuk öyle bir şeydir ki bu dünyada da bunu hissederiz. Eğer soğuk gördüğümüzde ona göre giyinmemişsek... Veya soğuk, sıfır altında 20-30 derece bir demiri elleyebilir misin? Dışarıda durabilir misin? Kıp kırmızı olur vücut. Keser, parçalar, yakar ateş gibi insanı. O soğuk, işte cehennemde bir azap vardır diyor Allah Celle Calehu. Zemherirdir. O ateş cehenneme gidenle gitmeyi hak etmiş olanlar içindir. Rabbim muhafaza buyursun inşallah. Son sözümüz inşallah namaza geçmeden önce bir dua olsun. O duada bize hesap günüş uğrunu öğreten, hesap günüş uğrunu bize aşılayan, hesap gününü hesap gününe hazırlanmamızı bizden daha çok isteyen efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir meşhur duası var muhterem kardeşlerim buyuruyordu ki Allah'ım içimize bizi günahtan uzaklaştıracak bir korku ver ya Rabbi. Amin ya Rabbi. İçimize cehennem korkusu ver ya Rabbi. Öyle bir korku olsun ki günah gördüğümüzde aklımıza cehennem gelsin. Günah gördüğümüzde günaha nefsimiz yönlendirdiğinde şu azap çeşitleri aklımıza gelsin. Ya Rabbi içimize cenneti arzu ettirecek bir itaat aşkı ver ya Rabbi. Dünya musibetlerini gözümüzde küçültecek sağlam bir iman ver ya Rabbi. Hayatta olduğumuz sürece göz Kulak, güç, kuvvetten mahrum eyleme Allah'ım. Bize zulmedenlere karşı sen öcümüzü al ya Rabbi. Düşmanlarımıza karşı sen yardımcı ol ya Rabbi. Bize dinimizde musibet verme Allah'ım. Bize dinimizde musibet verme Allah'ım. Dinimize zarar vermek isteyenleri bizden uzaklaştır ya Rabbi. Dünyayı en büyük kaygımız ilim öğrenmekteki hedefimizi dünya kılma ya Rabbi. Bize acımayacak olan düşmanları Üzerimize musallat eyleme ya Rabbi. Amin ya Rabbel alemin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Rızaillahi ta'ala. El Fatiha'ta ma'as salli